Arkadaşlar bağlantı gitti. Sesimi duyuyorsunuz değil mi? Arkadaşlar duyuyor musunuz beni? En son ne söylemiştim? Yani nerede kesildi? Evet tamam. Ya abetah ya umma, Ey babacığım, ey anneciğim. Demesi gibi Kemal kale İbrahimu li abihi Hazreti babasına ey babacım denesi gibi makuf küfriye halbuki babası kafirdi. Yani kafir babasına bile anneciğim babacığım diyebilir. Anne baba sevgisi ayrı bir şey. Ve la yed'uhuma bi ismaihi ma. Burası da çok önemli. Bugünkü batılların yaptığı gibi onlara isimleriyle hitap etmez diyor. Mesela Ey Ahmet, Mehmet, işte Ayşe, Fatma diye isimleriyle hitap etmez. Niye? Fe innehu cefai. Çünkü bu kabalılıktandır. Yani kaba bir şeydir. Anne baba ismiyle hitap etmek. Ve ile pardon, fe innehu mine'l cefai ve su il edebi. Ve e, ahlaksızlıktır bir nevi bu. Ve adet-i ve ahlaksız insanların adetidir bu. Di'ar ahlaksızlar fi'ar vezninde çoğu. E, Di'ar di ahlaksızlıktır. E, tafuş bugün e, affedersiniz genel ev anlamında. Beytü di'ara kelimesi kullanılıyor. Ahlaksızlık manasına gelir. Diara. فقالوا ولا be'se bihi fi gayri vecihi kema kalet Aişe-ti anha nehaleni Ebu Bekir'in keza Eğer bu diyor uh, ahlaksızlık Manasına ya da saygısızlık diyelim, saygısızlık manasına e, gelmeyecekse, öyle bir bağlamda kullanılmışsa bunda bir beysi yoktur. Nitekim Hz. Ayşe Valdeniz de babasından bahsederken, babam Ebu Bekir dememiş, Ebu Bekir demiştir. Bu da buna örnektir diyor. Ve kuriye zulli. ve zul'u bi'dammi buradaki cenahaz zul cenahaz zil iki şekilde okunmuş fe in kulte ma ma'na kavlihi cenahaz zulle onlara üzür yani tevazu kanatlarını aç yer ne demek dersen kultu derim ki fihi vecihani. Bunda iki mana vardır. Ehaduhuma en yekûnel ma'na. Birincisi şudur. Vahfız lehumâ cenâhake. Onlara kanatlarını indir demektir. Kemal kâle vahfız cenâhake lilmü'minîn. Müminlere kanatlarını indir ayetinde olduğu gibi. Bu da kanatlarını indir demektir. Yani kanatlarını indir demek zaten ee, tevazu ile yaklaş, e, olgunlukla şefkatle merhametle yaklaş anlamına gelir. Fa adafhu ile züllü, bunu zül kelimesine izafe etmiş, isnad etmiş. Yani zül kelimesi olmadan da olabilirdi kama uğrifa Hatem ile Jüd Hatem, pardon Hatem Hatem Ta'i var ya Araplarda Cömertliği de meşhur meşhur olan Cahiliye döneminde Adi bin Hatem'in babası Hatem Ta'i. Mesela Hatem Jüd ifadesinde Cömertliğin Hatemi denildiği gibi burada da cenâh ifadesi kullanılmış. Yani Cenâh aslında aynı manayı ifade ediyorlar ama güçlendirmek için, manayı teykit için kullanılmış. Alâ ma'nâ ve khfiz lehumâ cenâhake ezzelîle Yani o zaman bu şu manaya gelir. Zelil olan, alçak gönüllü olan, yani mütevazı olan kanatlarını ona onlara aç demektir. Ve saniye ikinci mana En teca'le li düllihi ev li düllihi li düllihi lehuma cenahen hafidan Yani onlara olan tevazudan dolayı Onlar için e, alçak, yani alçak derken alçak gönüllü kanatlar yap manasına gelir. Kemer <Sessizlik> ceale lebidun li şemaliyeden, lebidin e, cahiliye şairlerinden sol için el ifadesini kullanması, yani solun eli gibi bir ifade kullandığı gibi solun eli yani züllün kanadı, tevazunun kanadı ifadesi solun eli ifadesine benzer velil kuvveti zimaman ya da e, kuvvetin, gücün e, dizginleri ifadesinde olduğu gibi niçin? mübâlegaten fî'tedellûlî vettevâdu'î lehuma yani onlara olan tezellül ya da tevazudaki mübalağayı göstermek için miner rahmeti yani min farti rahmetike lehuma senin onlara olan şefkatin merhametinin çokluğundan dolayı ve atfike aleyhime ve onlara olan şefkatinden dolayı li keberhime ve iftikarihime l Bugün onların yaşlılıklarından ve muhtaç olmalarından dolayı kime? İlâ men afkaru halkillâhi ileyh mâ Onlara Allah'ın kulları içerisinde en muhtaç olan kimseye bugün onların muhtaç düşmesinden dolayı. Yani çocuklarına, çocukları daha bebekken anne babaya... Herkesden daha muhtaç idiler. ama yaşlanınca bu sefer anne baba o çocuklara muhtaç hale geldi. وَلَا تَكْتَف۪ي بِرَحْمَتِكَ عَلَيْهِمَا اَلَّت۪ي la baqa لَهَا Peki dünyadayken onlara merhamet, şefkatle yaklaştık ama bizim merhametimiz, şefkatimiz geçici. Dolayısıyla sadece dünyadaki o geçici merhametle kalma. Peki ne yap? وَدْعُوا اللّٰهَ بِاَنْ rahmet el الْبَاقِيَةِ Ve Allah'a dua et ki, Onları baki olan daimi olan rahmetiyle eee Allah onlara muamele etsin. Ve'c'al zalike cez'an li rahmetihma aleyke fi sıgarike ve terbiyetike. Bunu da onların sen küçükken sana olan merhametleri ve seni yetiştirmelerine karşılık yap. Fe'in kulte dersen ki yine bakın diyalog Fe'in kulte kültü El istirhamu lahuma inma yusahhu iza kana muslimayn Onlar için merhamet dilemek eğer onlar Müslüman iseler o zaman geçerli olur. Bir insan müşrik olan babasına merhamet diler mi diye sorarsam kultü derim ki kana كَانَا كَافِرَيْنِ Şayet bunlar kafir olsalar bile فَلَهُ اَنْ يَسْتَرْحِمَ لَهُمَا بِشَرْطِ imani, <الْإِيمَانِ> İman şartı ile onlara istirhamda bulunması, onlar için merhamet dilemesidir. Yani Ya Rabbi onlara iman nasip et ve onlara merhamet et. ...demesinde bir beis yoktur. Arkadaşlar benim ekranım kararıyor. Gelip giriyor. Niye kararıyor anlamıyorum. Bir saniye. Evet şu anda oldu.